Açık dergiyi dinliyorsunuz. Açık radyodasınız. Evet, geçen hafta sonu izleyiciyle buluşan, ev yapımı versiyonuyla buluşan Dokümenteristi. Bu akşam antisiyle konuşacağız. Dün de durulmuştum size. Öykü Aytol'un telefon hakkımızda. Dokümenterist akibinden hoş geldin Öykü'yü yayına. Hoş buldum İksan, teşekkür ederim. Evet, Dokümenteristi aslında... Mart ortasından biri ben iyice sıkı bir şekilde takip ediyorum. Hazırda İstanbul Belgesel günleri zaten bizim çok önem verdiğimiz ve varlığına da tabirce şükrettiğimiz bir oluşum. Gerek bağımsız sinemaya verdiği önemli, gerekse belgesel ve sinemanın da e, yıl boyunca da aslında takibinde olup e, farklı etkinliklerle, festivallerle, özel gösterimlerle e, İstanbul'un belgesel sinema e, izleyicisi güncel olandan, dünyanın gündeminden haberdar ettiği için Dokumentarist Açık Dadyonu ve Açık Derginin her zaman e, gözde festivallerinden biri olmuştur. Ama bu bağlamda da, yani içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisi e, bağlamında da Evet, online etkinliklerin hızlı yükselişine bir biçimde şahit olduk ama bu etkinlikleri, online film gösterimlerini ilk başlatan kurumlardan birisi de dokumentalist olmuştu. Bu nasıl oldu? Aslında biraz bunu da e, merak ediyorum. Yani hemen e, refleks verdiniz. Hangi ihtiyacı e, gördünüz? Bir de tabii e, en büyük sorun işte bu telif meseleleri falan. Bunlar nasıl aşıldı? E, biraz böyle hafif dedikoduyla da e, karışık. Dokümentalist nasıl ilk günleri geçirdi? E, ona bir konuşalım. Sonra 616 Haziran arasındaki Ev Yapımı Festivali'den de bahsederiz. Ee, çok teşekkürler. İlk sen Açık Radyo en başından beri bizi hep destekleyen kurumlardan biri. Çok teşekkür ederiz bu desteğimiz için de. Ee, şöyle ki Mart ayında aslında bu pandemi önlemlerinin Türkiye'de de alınmasının başlanmasıyla birlikte biz hala hazırda 13. festivalimizi hazırlamaya devam ediyorduk. Yani bu sene Haziran başında yine Röpümen 3 13. senesi olacaktı. Ama tabii tüm dünyada olduğu gibi bizde de bir belirsizlik vardı. Yani ne yapacağımıza dair, çünkü hani fiziki koşullarda festivali gerçekleştirebilecek miyiz? Neler gelişecek Haziran'a dair? Hani çok da önümüzü göremediğimiz bir süreçti. Biz de bu noktada şeye başladık, yani Mart ayından itibaren şu zamana kadar sosyal medya hesaplarımızdan, aslında sanat yönetmenlerimizin küratörlüğüne, yani bunlar öyleyse seçmiş filmler değillerdi, Yine belgesel sinemanın en iyi örneklerinden her gün e, COVID online belgesel e, seçkisi adı altında 75 film önerdik insanlara. Bunların bir kısmı hala hazırda bu süreçte yapımcılar ve yönetmenler tarafından e, açılmış filmlerdi. Yani hala hazırda kendi e, sayfalarında filmleri açmışlardı bir kısmı. Bir kısmı zaten internette yayınlanıyordu. Ve biz bunlardan ben bir kürasyon yaparak yayınladık. Yani telif sorunu umarım cevap olmuştur. Sonrasında da yani aslında amacımız bu süreçte bir şekilde insanlar evlerindeyken birlikte olmaya çalıştık, beraber olmaya çalıştık, yine ulaşmaya çalıştık ve bir yandan da varlığımızı göstermeye ve birlikte izlemeye çalıştık. Festivali 13.sünü yapmaya erteliyoruz. Yani Haziran ayında aslında bu gerçekleştirdiğimiz şey biz festivalin 13.sü olarak bir söylemde çıkmadık. Bu sadece bir home edition versiyonu. Yani biz 13. festivali yine yapacağız. Ama bu bu süreçte yine birlikte olmak adına ve buradayız demek adına yaptığımız bir etkinlik. Evet dediğin gibi 13. diye çıkmadınız. Ben de bir yandan hep gözüm onu arıyor genel olarak kaçıncı senesi diye bir de vurgu yapmak için ama Home Edition, ev yapımı e, versiyonlar başladınız. Bunu daha önceki duyurularda söylemiştim ama tekrar etmekte seçenek yok. Aslında bugüne kadar ki dokumentaristin <gülüyor> bir biçimde arşivinden, birikiminden bir özel seçki değil mi bu seneki festivalin? Evet, geçmiş festivallerimizin en önemli, en öne çıkan filmlerinden 10 filmlik bir seçki yaptık. Yani aslında mutfağımızda olan, mutfağımızda hazırladığımız bir seçki bu. Yani 10 film gösteriyoruz biz şu an, yani etkinlikler var ayrıca. Ama bu 10 filmin yarısı hala ustalarımızdan, yani çok önemli belgeselcilerin daha önce gösterdiğimiz filmlerinden özel bir seçki. Ve bu sene Aha. festivalin büyük bir kısmını da e, aslında müzik filmlerine ayırdık. Diğer bir yarısını da yine Festival'in en önemli filmlerinden bir müzik filmleri seçkisi oluşturuyor. Evet, evet. Zaten ilk filmler arasında da dün akşam dergiyi duyurmuştum, Encardia ve evet. ondan önceki de şu anda film. A Northern Soul filmi de aslında müzik temalı filmlere doğrudan tekabül ediyor gördüğüm kadarıyla. Seçkiyi konuşuruz. Hatta yavaş yavaş istersen kısma da geçelim. Yani, <gülüyor> ama o kısma da geçmeden... Şunu da belirtmek lazım, bu online edisyonda dokumentaristin izleyicisine sunduğu filmler iki gün boyunca gösterimde kalıyor değil mi? Bir kısaca o teknik şeylerden de bahsedelim mi? Ee, evet, biz her gün bir filmi gösterime sokuyoruz ve gösterime giren her film iki gün gösterimde kalıyor. Hı -hı. Ve ikinci günlerinde bu filmin de her filminde yönetmen söyleşileri var her akşam 7'de Evet, peki süper süperişi verin istersen biraz Kent Akvime'de yaklaşmak için kimler var isimleri de söyleyelim. Şan McAllister'ın ismini belki en başta söylemek lazım ki onun bir filmi zaten gösterildi. Geçen senenin onur konuydu yanlış biliyorsam evet. değil mi? Evet. Ee, evet. Şöyle biraz istersen filmlerden bahsedeyim. Ustalarımız kimler ve kimlerle geçmiş bir etkinliğimiz var biliyorsunuz. Altısında başladık festivali ve festivali hı hı. tiyatro berezenin. Canlı Kitap Tiyatrosu, Kırmızı Başlıklı Kız'ın bir modern uyarlamasıyla canlandırdılar. Ve biz bunun açılışımız yaptık. Ardından ünlü Amerikalı belgeselci Ellen Berliner'in bir master class'ı gerçekleşti. Ve kendisini zaten ailedeki yabancı Intimid Stranger filmini biz festival kapsamında da gösteriyoruz. Ee, gösterdik hatta yani o şu an yayından kalktı. Ama başka bir sürprizimiz var. O da şu, biz bu süreçte Mubi ile... Bir işbirliği yaptık ve ona da yine bir dokümenter seçkisi kapsamında çok özel bir program sunuyoruz. Ve Ellen Berlinlerin' Novody's Business filmi, babasıyla ilgili olan filmi de aynı zamanda Mubi'de şu an gösterimde. Ve bir ay boyunca onu izleyebilecek evet. seyircilerimiz. Ee, dediğin gibi Sean McAllister'ın Kuzeyli Bir Can filmi e, gösterimdeydi. Ve kendisiyle bu akşam söyleşimiz var. Aynı zamanda yine ustalarımızdan İngiliz, çok, yani çok önemli bir belgeselci olan Kim Longinotta'nın Salva filmi gösterilecek. Aynı zamanda Finlandiyalı yine çok önemli bir sinemacı belgeselci Piro Honkasolo'nun İto, Bir Şehir Rahibinin Günlüğü filmini göstereceğiz. Hı -hı. Ee... Yine müzik filmleri seçkimiz var yani bunların en öne çıkanları Josephine Baker'ın hayatını anlatıldığı bir uyanış hikayesi İlana Navarro'nun filmi var. Garot filmini göstereceğiz onun Günay ve Burcu Yıldız'ın. Ee, ülkesiz şarkılar No Land Song, Hayat Najif'in Enkardia'yı gösterdik ve dün yönetmeniyle söyleşimiz vardı. Kaçıran Hı -hı. izleyicilerimiz de YouTube ve Facebook hesabımızdan söyleşiye ulaşabilirler. Biz bütün söyleşileri canlı yayınladığımız gibi sonrasında da e, YouTube ve Facebook hesabımızdan erişilebilir olacak. Evet. Bugün evet. de ormanın arkasındaki, or, ormanın arkasında filme gösterime girdi. Hı -hı. Kısaca bahseder misin ormanın arkasındadan rica etsem? tabii. Aslında Denizli'nin Çemeli ilçesindeki üç telli cura ıstası, çoban müzisyen, koca ısta ve hayrı devin hikayesi anlatılıyor. <gülüyor> ee, 1990'larda Fransız etma müzikal Jerome Clare'in keşfettiği bu dev isim UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi ve kültürel miras taşıcı seçili Fr Fransa'da e, konserler veriyor ee, ve... Ve Fransa'ya kadar bu ünü ulaşıyor. Kler ve eski eşi de Guglia Mirzoyeva'nın e, süper 16 milimetre olarak çektiği bu belgesele borçlu biraz da ününü. Aslında konusu da oldukça yalın. Dev, bu dev kemancı eski dostu Akkula'yı ziyaret etmek ister ve onun köyüne gitmeye karar verir. Birlikte Aha. geri dönüp saz keman ve e, çam düdüğü çalarak eski günlerde, günlerde yaptıkları gibi yarenlik ederler. Ve Yaren kelime anlamı dost sevgili demek olan Farsça yer kelimesinden geliyor. Bu taşla yolculuğuyla başlayan bu belgesel de bu halklarda manzaralar ve Türkmen gelenekleriyle bezeli bir yol filmi. Evet. Çok güzel, çok heyecan verici gerçekten. Bugün gösterime girdi bu film ve yarın da e, izlenebilir olacak format. Gelir. Evet. Hatırladın. Evet. evet Dokumentarist. Evet, Dokumentarist.org adresinde hatırlatalım. E, buradan da Ayrıntılara filmlere ilişkin, küniyelere de ulaşabilir izleyiciler. Ama e, tabii ki sosyal medyada, Öykü'den az önce söyledi, dokumentalist pandeminin en başından beri çok, çok aktif zaten. Oradan da düzenli duygular yapılıyor. Hangi filmin gösterime girdi ya da hangi etkinliğin gün içerisinde gerçekleşeceğine dair. E, ben de sürekli aslında Twitter başta e, olmak üzere ne olup bittiğini e, bir biçimde sizin hesabınızdan takip ediyorum. Dinleyicilerimiz de muhtemelen bu refleksleri zaten ...geliştirmişlerdir en azından. Ee, işte ana akım dışında... ...içerik, içeriğe ulaşmak isteyenler de... E, baksınlar. E, e, Ölke konuşuyoruz bu arada. Dokumentarist'in ev yapımı edisyonu. Geçen hafta başladı bu vesileyle. E, 16'sına kadar devam edecek. Ben dergide düzenli duyuracağım... E, ...günlük aslında hangi e, filmlerin vizyona girdiğini... Bilmiyorum bir sebebi var mı ama merak da ettim. Ee, yani na yakına belki de biraz daha fazlası bu seneki e, seçkinin müzik filmlerinden oluşuyor dedim. Bu kastiği bir şey mi Aslında şöyle yani biliyorsun belgesel aslında doğası gereği biraz da ağır konuları işliyor her zaman. Evet şu anda da böyle bir durumun içindeyiz ve aslında dünya da çoğunlukla böyle bir durumun içinde ama biraz da e, umut ve keyif veren işleri ve aslında insanlara biraz da olumlu bir hali ve olumlu içeriklerde sunmak istedik ve bu yüzden biraz da keyifli müzik, filmleriyle aslında programı renklendirmek istedik. Hı hı. Evet, çok iyi yapmışsınız bence de. Bugünlere bugünün duygusuna da özel bir seçki oldu söylenebilir. Normal yani normalden kastım da aslında geçen senelerde dediğim gibi biraz daha konuca, daha ağır dünyanın o sert diyebileceğimiz gerçekliğiyle doğrudan yüz, yüz yüze kaldığımız belgesellerle benim aklıma kazınmıştı bir festival İstanbul'da Belgesel Gidleri. Tabi bu senenin festivalinde de bu duyarlılık sürmekte ama e, müzik belgeselleri, içinden, içinde müziğin olduğu belgesellerde de bir ağırlık olduğunu görüyoruz. da notunu düşelim. Ee, yani kritiye düşmek pahasına bir sorun daha olacak. Eğer hani programla ilgili ekleyeceklerin var mı önce bir onu sorayım. Şu an mekiyalıydı. Longinotta ve Honkasa isimlerini söyledik zaten. Aslında ee, iki eklemek istediğim aslında çok güzel iki tesadüf var. Yani ha, bir lütfen. şekilde festivalde bu sene. Elin Berliner. Bizim 2013'te onur konuğumuzdu. Ve biliyorsun 2013'te bizim festivalimiz tam gezi dönemine denk geldi. Birinde festivalimiz başlayacaktı ve 31'inde gezi eylemleri başladı. Ve Elimberler İstanbul'daydı ve tam aslında gezi olaylarına tanıklık etti. Hatta şu an izleyemiyoruz ama umarım çok yakında izleriz. Ve son filminde de gezi ve bizden de bahsediyor aslında buradaki sürecinden. Ha ee, ve o dönemde buradaki deneyimlerinin onun için çok önemli olduğunu söylemişti ve yine aslında olağanüstü koşullar altında yine bizim festivalimize konuk oldu ve yedisinde de çok güzel bir masterclass vardı orada da bunlar üzerine konuştuk aslında ve bir de bu Enkar diye filmi bizim 2015 senesinde yaptığımız e, fragmanımızın müziğiydi yani bu filmden bir müzik kullanmıştık ve şimdi de aslında o filmi tekrar gösteriyor olduk ve yönetmeniyle de e, çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Böyle çok tatlı tesadüfler ve yine bizi seven yönetmenlerin ve bize destek olmak isteyen yönetmenlerin çok güzel bir işbirliğiyle hazırlandı aslında program. Evet, Cardiangelo Scovazos'un değil mi filmiydi? Dün evet. evet. Söyleşti, o da olmuştu. Evet, her zaman böyle bir dayanışma harisiyle e, zaten geçiyor dokumentariste. Dijital olması da çok bir şey değiştirilmedi ama dijitalin değiştirdiği şeyler de vardır diye düşünüyorum. Bu çok büyük bir konu. Yani saatlerce ve çok farklı fikirlerle tartışılması gereken bir konu ama Dokümanteriste uzun yıllardır emek veren birisi olarak bu sene özellikle son 3 ayı yani dijitale kitlendiğimiz e, son 3 ayı dokümanteristin ne şekilde e, bu yeni ortama nasıl eklemlendiğini kısaca değindik aslına bakarsan ama e, festivalin izleyicisiyle kurduğu açıdan bu yeni e, dijital yoğunluğun bir avantajı olduğunu mesela söyleyebilir miyiz? Yani en basit tabirle ne işe yaraymış olabilir bu e, yeni dijital kitlendirmemiz diye? sormak isterim. Çünkü normal şartlarda bir festival. İstanbul'un İstanbul Belgesel Günlerinden bahsediyoruz. Yani çok sık olmasa da katılımcısı e, olmuş birisi olarak hani o <Gülüyor> festivalin aslında bir arada film izleme e, halinin Hiçbir karşılığı olmadığını bilerek tabii ki e, bunu soruyorum ama bir biçimde belgeselin de sunduğu içeriğin çok daha geniş kitlelere belki ulaşmasına da sebep oldu. Bu manada İstanbul Belgesel günü belki çok daha e, başka bir kitleye ulaşmış olabilir. Ne söylersin bu konuda? Evet ilk sen çok haklısın bu konuda. Biz bu Mart ayında ilk film paylaşımlarımıza başladığımızda gerçekten inanılmaz bir geri dönüş aldık. İnsanların ilgisi, izleyicilerin ilgisi inanılmazdı. Yani bu aslında bize çok umut verdi. Yani Aha. bu kadar kitle ulaşacağımızı biz de düşünmüyorduk ve gerçekten çok ilgi çekti. ve Bir yandan da biz hani Festival, festival İstanbul'da yapıyoruz ve Zaman zaman tabii başka şehirlere gittiğimiz oldu ama bu en fazla birkaç şehir oluyordu. Ve şu an ilk defa aslında festivalin her yerden izlenme şansı var. Yani dünyanın her evet. yerinden paylaştığımız filmler artık izleyicilere ulaşabilecek. Ve bu bizim için tabii ki daha büyük kitlelere ulaşmamız için bir yol oldu. Tabii ki yani faydalı olduğunu düşünüyoruz aslında ama bir yandan da biz... Yani birlikte olmanın, temas etmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani evet şu anın koşullarında biz bunu online yapıyoruz. Ama her zaman bir arada olmak, temas etmek, sinema salonlarında buluşmak istiyoruz. Yani her zaman asıl amacımız olacak. <gülüyor> <gülüyor> evet bir topluluk olmanın da en canalı şekilde hissettiği arayüzler aslında bu festivaller. Onda hiçbir zaman unutmuyoruz. Ee, artık ne şekilde olacak <gülüyor> birbirimize temas etme halimiz onu bilmiyoruz ama bilgisayarın başında bu temastan çok uzak e, olduğumuz da aşikar. Bununla e, birlikte de yeni e, ilgilenme biçimleri, dünyada ilgilenme biçimlerine de sebep olmuşsa bu pandemi çok fazla olmasa da avantajları haline e, yazılabilir galiba. Onu da e, dokumenteriste de bir kere daha görüyoruz aslında. Toparlayalım evet. istersen. Ee, bir atölyemiz var. Bunun önemli olduğunu <gülüyor> ve çok faydalı bir atölye olduğunu düşünüyorum. Kısaca ondan bahsetmek isterim. Lütfen, 13 tabii. Haziran e, saat 14'te Fikirden Senaryo, senaryo belgesel dosyası nasıl hazırlanır diye bir atölyemiz var. E, <gülüyor> yönetmen ve yapımcı Samuel Abim tarafından yürütülen aslında Belgesel Film Senaryo Atölyesini 2015'ten beri hani Türkiye'de gerçekleştiriyor ve yönetiyor. Biz de aslında buradan <gülüyor> esinlenerek Home Edition kapsamında ee, bu atölyeyi düzenliyoruz. Bunun içeriği uluslararası ortak yapım toplantılarında, sinema fonlarında, başvurularda ve genel anlamda olası yapımcı ve dağıtımcılar için yapılacak sunumlarda eksiksiz ve ikna edici bir proje sunumu nasıl hazırlanır? Ee, ve böyle püf noktaları üzerinde durulacak. Yani aslında belgesel sinemacıları ve işte genç ve yeni belgesel yapmak sinemacılar için çok faydalı olacağını düşündüğümüz bir atölye. Bu cumartesi günü gerçekleşecek. Evet, evet. evet. Bunun dışında her güne bir özel film gösterimi oktan Dokumentarist ve Dokumentarist'in sosyal medya hesaplarından takip edilebilir. Her bir filmde iki gün gösterimle kalıyor sadece. Onu da e, hatırlatalım. Evet, ev versiyonuyla home edition haliyle Dokümenterist'in bir parça daha endisiyle konuşabildik Örgü Aytoğlu'na. E, geçen cumartesi başlamıştı. Bu haftanın sonuna kadar da e, ustalardan seçkiler ve bu e, sene müzik belgesellerinin de bir biçimde e, damgasını vurdu diyeyim e, o krişe tabirle versiyonla ilgimizi e, bekliyor açıklarda dinleyicilerin ilgisini Bekliyor. dediğim gibi ben de bu hafta boyu e, güncellemeleri zaten Kent takvim kısmında sunacağım yayınlar boyunca çok teşekkür ederim öyküm katıldığın için yine çok Aa, selamlar herkese e, ayrı olsanız da yine büyük bir ekip olarak bu işi yaptığınızda unutmayalım tabii ki dokümantalistin dayanışma ve imajı usulü de devrede e, bilebildiğim kadarıyla evet. e, iki varsınız evet. çok çok teşekkür ederiz. İksen çok teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız. Her zaman desteğinizi hissediyoruz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere en kısa zamanda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.